Elhamdülillah ve salat ve selam ala Resulullah. Şimdi bir arkadaş e, 62. Bakara 62. ayetle ilgili soruyor. Diyor ki bu anlamı nedir? Bu tefsir. Orada diyor ki Yahudiler ve Hristiyanlar hepsi Allah'a inanmışsa bunlar cennetliktir. Bunun anlamı nedir? Bir Yahudiler, e, Hristiyanlar, yan başka din demen olanlar cennetli mi? Onunla ilgili soru soruyor. Evet, Bakara 62. ayet diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ salihan, صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bu 62. ayettir. Amenu. Kesin, inna kesindir. İman edenler. Kesin iman edenler. الَّذ۪ينَ اَمَنُوا Resulullah zamandanmışsa yani Resulullah ve ona tabi olan sahabe toplumu. وَالَّذ۪ينَ هَادُوا هَادُوا Yahudiler Hz. Musa'nın dinine uyanlar ve nısara nısara inna nasara, dediler Hazret İsa'ya biz seni zefere destekli havarileri ve ona uğulara uyanlar Hazret İsa'nın havarileri ve ona uyanlar sahih İsa'nın dinine uyanlar vasabiin sabiiler de ihtilaflı alimler. müfessirler bunlar nedir başka bir din mi dinsizler mi sadece eskiden kalan peygamberlerin dinidir ama racih olan Allahu alem bu da nasaraları, Yahudilerin bir fırkalarındandır. Bir fırkalarındandır. ''Men âmene'' Eğer bak, iman edenler, Yahudiler, nasaralar, sabi'eler, ''Men âmene billahi'' bulardan kim? Allah'a iman etti. ''Vel yevmil âkhidi'' ''Ahiret gününe iman etti'' ''Ve amila salihan'' ''Salih amel işledi'' ''Felahum'' bular için ne var? ''Felahum ecruhum inde rabbihim'' bular için Allah indinde eczilleri var. وَلَا خَوْفٌ عليهم Hiç korkmasınlar, korku yoktur üzerlerine. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Hiç üzülmezler de. Yani cehennem ateşi, hesap şeyini görmezler. Bu zahiren anlaşılı ki, Allah'a Yahudilerde eğer iman edenler var ise, bugün de Hristiyanlarda, yan başka dinlerde Allah'a ahiret güne iman edip salih amel işlerse bunlar kurtarırlar. Zahiren budur. Ama öyle değil. Çünkü ayetleri biz zahire göre e, öyle anlarız. cemiz o kadar yeterlidir. Ama alimler Arapça irab var, belagat var. Bular hiç midür meseleye? Nasıl anlaşılır? Bunun gerçek anlamı diyor iman edenler. Tamam Rasulullah ve onu ashabı olanlar. Walladine hadu. Çünkü dedik, ehlü sünnet ve cemaatin matodundan biri. Bir ayetten hüküm çıkartmaz. Bütün ayetleri bir araya getirir, bütün hadisleri, bütün dininin geneliyle bir şey çıkardı. Bu Ehli Sünnet'in sadece özelliğidir. Diğer fırkaların özelliği değil. Onun için diğer fırkalar dalalata gitmişler, Ehli Sünnet gitmemiştir. Bu da nedir? Bu da şudur arkadaşlar. Bu da eğer ehl, bizde ne var? Resulullah geldi. Son dindir, son peygamberdir, Yahudi, Yahudi ve, ve, ve Hristiyanlık ne oldu? İptal oldu. Onun için Resulullah diyor, vallahi bir Yahudi bir isteyen beni duydu inanmadı, cennete girmez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tane duysa inanmasa ona müstehil, imposibil yani imkansızdır cennete girsin. Ebedi ateşte kalır. Kafir olur. Gerek inanacaksın. Bizim itikadımız budur. Ha beğenmeyen var ise o ayrı meseledir. Ama biz 1400 sene sahabeden gelen dini taşıyoruz. Sağlam yer ayağımızı basıyoruz. Sağlam insanların eteğine sarılmışız. Böyle de allah Teala'nın karşısına çıkarırken inanıyoruz biz kurtarıyoruz. Ve kurtaracağız Allah'ın izniyle. Bir itikadla geçsek. Çünkü Resulullah Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ümmetim dalalet üzerine icma etmez. Ümmetim kesinlikle hakkı tercih etmenin üzerine anlaşmazlar. Hak nedir? Resulullah celleddü bütün dinler batıldır. Şimdi bu ayeti bu ölçüden biz atacağız. Alimler diyorlar ki iman edenler Muhammed'e ve'l-lezina Yahudiler ne zaman Muhammedten önceki Hazret Musa ile Muhammed'in arasında sallallahu aleyhi ve sellem binlerce sene var. O aradaki iman edenler hakiki Yahudi'l ha, yok muharraf olan Yahudi'ye. Yahudi dini değişildi. Bayağı, Hazret Musa'dan hemen sonra Hazret Musa aralarındaydı değiştirdiler. Hazret Musa cüceltti ondan sonra her en çok peygamber niye ben İsrail pe peygamber dedir? Çünkü ben İsrail meşhurlar, tahriften, bozululuklan, bozular, değişiller, cizliller Allah'ın emrini. Onu için her köye bir peygamber gönderiyor. Bazı rivayette bir köye üç yüz tane peygamber gitmiş. Sahih rivayette. Ben İsrail, hatta bazı arkadaşlar soruyorlar niye bütün peygamberler çoğunluk ben İsrail'dedir? Çünkü ben İsrail neyle bellidirler? Tahriflle bellidirler. Dini bozmakla bellidiler. Allah'tan hakkıyla korkmamakla bellidiler. Peygamberi öldürdüler. Peygamberleri öldürüyorlar. Bir tane peygamber öldürse bundan ne beklersin? Din değil her şeyi bozar. Katildiler, canidiler, Yahudilerin tarihleri budur. Hazreti Musa'yı mahvettiler. Hazreti Musa sağ diyor sola gidiyorlar. Oturun diyor, ayakta duruyorlar. Durun diyor, oturuyorlar. Hazreti Musa ondan dolayı Allah cezalandırdı Hazreti Musa aralarında olduğunda. Dedi 40 sene kaybolursunuz. Nerede? Sina. O kadar yarım adada kayboldular. Halimler diyorlar bir teppe var. O tepeyi çıksaydılar Kudüs'ün Filistin'i görürdüler. Ama Allah çıkartamıyordu. O çıkamıyordu. 40 sene kayboldular hatta o o adi nesil değişilsin yerlerine bir salih nesil gelsin. Onu devletleri kursular. İşte gerçek Yahudiler Eğer Musa'nın diniyle Hakkıyla amel edenler de Hristiyanlar Hangi Hristiyanlar nasaralar Hakiki Hazret İsa'nın diniyle amel edenler Çünkü İsa'nın dini de bozuldu Telebelerinden sonra bozuldu hemen Hemen dört tane incil değil Çok inciller var Bu dört taneyi dediler ya çok olmasın Bir bari dört tane de toplayalım bunları İnciller nedir her, her talebesi Hazreti İsa'nın havarisi bir İncil yazdı. Bildiği gibi ezberden yazdı. Çünkü o zaman da Beni İsrail, Hazreti İsa'yı öldürmeye kalıktılar. Allah onu kurtardı. Onu benzeyeni öldürdüler. Ne oldu? İncil ellerinde kalmıyordu bu sefer ezberden yazdılar. Onun için İncil muharraftır. Tevrat muharraftır. Hazreti Musa'nın dini bugün de dini değil. Yani belki dininden %10, %15, %20 bazı hakikatler var. İçi dinde de ama %8'ini batıldır şirk koştular içine Kur'an'da geçiyor Bular Niye kafirdir Yahudi Hristiyan Çünkü şirk koşmuşlar Allah'a Diğer meseleler dinler yani diğer şeyler Eğer bunlar kendi zamanlarında peygamberlerine uymuşsalar Allah'a iman, iman etmişler Allah'a iman etmek dedik nedir yani Allah'ın emrini kabul edip onun istediği gibi kul olmuşsan. Ahiret gününe inanmak onun istediği gibi kulsan. Çünkü terazi hesaba inanıyorsun. Sonra bu da bitmiyor. İnandın bitmiyor. Ve amelü salihin. Salih ameli işlediler. Yani bu dilde değil. Hodur meydan. Piyasa ortada. Hodur meydan nedir? Amel edeceksin. İman ehli sünnete göre dedik itikattır, kavuldur, emeldir. Bu hiç olmasa iman olmaz. Boş laftır. Ne sabaha kadar diye ben iman ediyorum. Kalbim temizdir. Tereside hiçbir şey yazmaz. Yazar. Ataş yazar. Platin senin ataşa kesilir. Bular için ne var? Salih amelde işlediler. فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ Ve la وَلَا alehim ve lahum يَحْزَنُونَ Ne khauf, ne hüzün. Bular yoktur. Çünkü neden? Bular Allah'a iman etmişler. Yani bunun kısa anlamı gelir bir ki. Yahudi Hristiyanlar değil. Bunlar hangi Yahudi Hristiyanlardır? Resulullah'tan önce hepsi de değil. Gerçek İsa'nın, gerçek Musa'nın aleyhissalatu vesselam'in dinine iman edenlerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alam.